geçmişti. Fakat İkbal daima masum, daima sakit, evin içinde bir heyüller şeklinde tahtalara basmaktan korkarak annesiyle kardeşine sokulmaktan ürkerek dolaşıyordu. Sabia Hanım nihayet diyordu. Nihayet babasının hastalığıyla matbaa meselesi çıktı. Dikkat ettin mi? O mesele çıkar çıkmaz nasıl değişti? Herkese iltifat ziyadeleşti. Bilhassa sana karşı bir muhabbet gösterdi eski hissettiren eser kalmadı. Masrafı üstüne aldı. Bütün hareketlerinde bir başkalık göründü. Sebep? Şimdi bu sonsuz haliyle oğlunun gözlerine bakıyor, onu söyletmek için ısrar ederek "Sebep!" diye tekrar ediyordu. Ahmet Cemil annesinin karşısında o söyledikçe bazen mumun hafif oynak ziyazıyla titreyerek duvarların üzerinden kaçışıyor. Ta orada türlü minnever rüyalarının incilasına o küçük yatağın beyazlıkları arasına sokuluyor görünen gölgelere dalıyor bazen taa boğazında bir giriye uktesiyle gözlerimizi süzerek iskemlenin üzerinde ara sıra dalgalanıyor mevhum fakat müteneffis bir resim gibi şişiyor kabarıyor kamilen uçuyor görünen Ta sonra birden yine toplanarak küçülen, zayıflaşan, ağlamış gözleriyle, solmuş çehresiyle bütün meyhuz heyetiyle duran annesine bakıyordu. Ta şu muhaverinin bidayetinden beri o annesinin söylediklerini uzaktan bir komşu evinden gelen matem nevhaları gibi parça parça dinliyor, şekillerin ihtizazına, annesinin vücudundan yükselen gölgelere dalarak uyuya bir uyku içinde düşünüyordu. Bir gün mukaddimesiyle başlayan o sonsuz hikayeler kendisinin düşünceleriyle karışıyor, bulanmaya başlayan zihninin içinde bir telahtu musu ile geliyor. Ara sıra bulutlarla yüklü bir semada gizli bir güneşten kaçarak koşuşan ziya parçaları gibi zihnin bulutları arasından avare bir fikir geçiyor. Ta derinlerde bir hatıra leması uyanıyor. Sonra yine Bütün bu şeyler güya divanın güneşi sönüyormuşçasına zulmetlere boğuluyor, o vakit işittiklerini anlamamaya, düşünmek istediklerini toplayamamaya başlıyor, şakakların arasında bir kasırga dönerek bütün bu küçük mahşer içinde bulduklarını çeviriyor, mukamet edilemeyen bir deveranın cazibesine mahkum ederek çekiyor, döndürüyor, kıvırıyor ve daha sonra bu mücadeleden kendisi de yorgun kalarak bu kasırga içinde bütün o efkar enkazı kırılmış, parçalanmış, saçılıyor yerlere serili veriyordu. Bir gün Ahmet Cemil yine silkinerek dinlemek ister, bir müddet hikayeyi takibe muvaffak olurdu. Fakat bir aralık annesinin bir sözü gider, zihninin içinden bir hatırayı tırmalayarak uyandırırdı. Ah, evet bir gün o da tahttür ediyordu. Hatırına geliyor mu? Bir gün İkbali İhtiyar'ın evine göndermiştik. O gece orada kalmıştı. İlk önce her gidişinde güzelce adet ettiği halde o gün hasta gibi gelmişti. İşte o gidiş son gidiş oldu. Ondan sonra İkbali oraya göndermek kabil olamadı. Ben ısrar ettikçe İhtiyar memnunla olmuyor. Gittiğimizi istemiyor. Beyin babasıdır. Neyi isterse yapsın. Fakat ben gidemem diyor. Sebep Sabia Hanım yine cevap isteyen gözlerle oğluna bakıyor, onu söyletmek için ısrar ederek ilave ediyordu. Sebep Ahmet Cemil, "Ah mülevves mahluk." diyordu. Ayağa kalktı, annesinin yanına kadar gitti, yanı başında diz çöktü. Şimdi Sabia Hanım'ın gözleri yine bir şiddet ihtilaçla kapanıyor, perişan yaşlar kirpiklerinin ucunda yine dolaşmaya başlıyordu. "Peki anne, ikbali ne yapacağız?" dedi. Bu suhal üzerine ikisi de sükut ettiler. Şu noktada bu iki kalp bütün acılarıyla güya birbirine sarılmışlardı. İkisinde de aynı tedbir ihtiyacı. Ne yapacağız? diyordu. Sabiha Hanım nihayet gözlerini kaldırdı, ellerini oğlunun omuzlarına koydu, hastadan ümit kesen bir yeisle baktı. Hiç dedi. Hiç, hiç. Sahi mi? İkbal'i o kahrın pençesinden kurtarmak için hiçbir vasıta mı yok? Ahmet Cemil buna inanamıyor. Kardeşini öldüren o musibetin bir tamiri çaresinin bulunamayacağına kanaat edemiyor. Şimdi kenarları yanan gözleriyle annesine bakıyordu. "Hiç öyle mi? Demek İkbal'i kurtarmak için bir şey yapamayacaklar. Onu böyle içeride odaların yalnızlığına iltica ederek ağlamakta, yerisinden kıvranmakta tek başına bırakacaklar. Öyle mi?" Sabia Hanım'ın gözleri artık kuruydu. Derin, sabit, meyus bir nazarla Ahmet Cemil'e bakıyordu. Şimdi hatırından bir çare, yalnız bir çare geçiyordu. Ahmet Cemil de onu düşünüyordu. O çarenin ismini söylemeksizin mıknatisi bir fikir mi nakalesiyle ikisi de aynı düşünceyle meşgul olduklarını anladılar. Sonra Ahmet Cemil dudaklarının arasından öldürmekle müsaadei dedi. Bunun bir necat çaresi olmadığına kanaati vardı. İçinden başka bir tedbir onu büsbütün kurtaracak başka bir deva bulmalı diyordu odasında yalnız kaldığı vakit ayaklarının altında bir dünya parçalanmış gibi kardeşinin kırık hayatı karşısında çaresizlikten bir şey yapamamaktan mütevellit bir fıturlar yatağının kenarına oturdu orada hareketsiz kalmış kolları sarkmış gözleri boş bir nazarla odanın müpem bir köşesine dikilmiş durdu Şimdi bu izdivacı düşünüyor. Bütün geçmişin tafsilatını icmal ediyor. Bu izdivacın nasıl vücuda geldiğini, bu neticenin ne yolda sebeplerle tevellüd ettiğini tahlil ediyor. Bunda bir mesuliyet mevcutsa onun kime aidiyeti lazım geleceğini bulmak istiyordu. O zaman pek kayıtsız ya davranmamış mıydı? Kardeşine intihap olunacak hayat refikini iyice öğrenmek, tanımak için bir ihtiyatta bulunmuş muydu? Matbaada Ahmet Cevki Efendi'nin fikrinde doğu veren bu izdivacın o 1-2 haftalık başlangıç tarihi bütün ihtiyatsızlıklarıyla kayıtsızlıklarıyla hatırına geliyordu. Matbaada bir yazanın kenarında başkasının işitmesinden itiraz edilerek 2-3 dakika süren muhavereciklerle hemen bitirili verilmiş olan bu izdivac işte bugün şu neticeyi vermişti. Ahmet Cevki Efendi budalanın biri diyordu. Sonra bizden kalbine bir şey Yakıcı bir şey vurdu. Ahmet Cemil efendini zevzekçe bir vaziyetle matbaa ihtiyarındır dediği hatırına geldi. Ahmet Cemil bu fikri zihninden def etmek, onu düşünmemek, idare memurunun yuvarlak heyetiyle o sırıtkan yüzünü görmemek için nefsine zor etti. Fakat şimdi o fikir beynine musallat olmuş, oradan çıkmamak istiyor. Bu mesuliyet sana ait diyordu. Amit Cemil mevhum bir hasımla mücadele edercesine bu fikirle cenkleşiyordu. Ben o meselede matbayı düşündün mü? Milakis onun için bir soğukluk duymadın mı? Ami Şirki efendi ondan bahsedince hatta içimden niddet etmedin mi?" diyordu. Fakat o musallat fikir Zihninde şimdi idare memurunun sırtkan çehresine temas suret ederek bir suret alıyor, geniş bir istihza haddesiyle dişlerini göstererek gülüyor, kudurtucu türlü manalar ifade eden bir nazarla bakarak acaba sahi mi? Emin misin?" diyordu. Bu musallat fikirle mücadele eden mağlup mahkur çıktı. Bu izdivaçta kendisine büyük bir mesuliyet hissi tereddüt ediyordu. Bu hakikat inkar edilemezdi kendi kendine verdiği bu hükmün altında eziliyordu yarı karanlık içinde müpem şekiller gibi görünen küçük kitap yüzrelerine duvarda melul sallanan haritaya inzahanesinin üstünde mektep arkadaşlarının heyhat o mezot mektep hayatı dostlarının bir yelbaze teşkil eden resimlerine güya beni siz de mesul mü telakki ediyorsunuz beni siz de mahkum mu ediyorsunuz yalvarışlarıyla baktı iflata Her şeye karıştırdığı hakikat fevkinde şiire şu dakikada her vakitten ziyade mağluptu. Artık kendisine mahkum sıfatıyla bakmaya nefsini mecbur ettikten sonra adeta aleyhine hizmet edecek bütün tafsilatı tezyin ve takviyeye özendi. Kendisine karşı meseleyi husumetle tetkik ediyor, mesuliyeti tamamıyla yüklenmek için sebepler buluyor, sensin, bütün sebep sensin diyor. Henüz kalbinde hafif bir müdafaa sedasıyla tebriyeye çalışan hissi içinden tekrar ettiği bu nakaratla susturmaya uğraşıyordu. Bir aralık bu hükmet daha ziyade kuvvet vermek için hatta dedi. Kardeşinin bir yabancı irtibatından hissettiği kıskançlığın o haftalarca süren ve hiçbir vakit zail olamayan ezaanın biraz sönmeye yaklaşmış olmasından sonra bir matbaa sahibi olmak ihtimalini kovet kesbetmiş görerek kalbinde inkişaf eden hülyayı tamamil hatrına getirdi. Matbada yalnız kaldığı geceler birdenbire gümüsfetlerin bir ortasında kalı vererek düşüncelerine sakin bir zemzeme kabilinden repik olarak o yalnızlığın arasında şu matbada bir gün her zamanki mevkiiinden başka bir mevki tutacağını düşünmemiş miydi? Daha sonra ihtiyarın musabiyeti üzerine ebela en iyi izleri uyanmıştı. İhtiare acımış eniştesi için duymaktan hali kalamadığı nefrete biraz daha müsat vermiş. Hüseyin baha efendinin çekilmesine infialle bakmış. Ali Şekib'in muharrirliğe veda ederek bir dükkancılığa geçmesini bir fecia hükmünde telakki etmişken ta kalbinin derinliklerinde, hafi köşelerinde bütün bu şeylerin altından bu emel çiçeği çıkacağını itimad eden Gizli gizli gülümser bir ümit saklı değil miydi? Demek o güzel hisler onlar hepsi yalan, hepsi sahteydi. Yavaş yavaş o ümit handesi sönmeye meyil, küçük bir nur şeklinde ışıldarken gittikçe genişlemiş bulutlardan sızılan bir sabah güneşi gibi şaş şansıyla bütün o muzdim hissiyat bulutlarını dağıtarak kalbini envarına boğmuştu artık saklayamıyor. Kendisine adeta kendi menfaatine birçok yüzüyle histeri feda etmiş bir kötü mahluk nefretiyle bakıyordu. Doğruldu. Müthiş bir azap boğazını sıkıyor, başını bir mengene içinde parçalıyordu. Biraz hava almak istedi. Karanlıkta kalırsa daha iyi düşüneceğini, zulmetten tereşüh eden bir adem-i mehl ile biraz müsterih olacağını tahmin ederek mumu söndürdü, odasının penceresini açtı. Gecenin donuk siyah rengi içinde mütehaşhit birer kütle şeklinde daha siyah, daha kesif görünen komşu evlere, yakın duvarlara baktı. Bu siyahlıkları yutmak, rahatıp bir makber nefesi gibi, simasına barit, müncemit, ölü dudaklarla raşe verici buseller konduran, bu zulmeti kase kase tesliyet veren bir Adem Kevseri gibi kana kana içmek istedi ciğerleri sanki bir alevle yanan ciğerleri bu Kevser'den serin bir yağmur hazısı